إِنَّ الله كان عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وقولوا قولا سَدِيدًا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عَظِيمًا أَمَّا بعد فَإِنَّ اصدق الكلام حديث الله كلام الله وخير الهدي الله عليه وسلم وشر ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin fil ve kardeşlerim Esselamu Aleykum ve rahmetullah ve Berekatuhu Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, bugün sizlere işlemek istediğim önemli bir hadis ki hadis Bukhari ve Müslim'in zikrettiği ve İmam Bukhari Rahimahullah'ın kitabının sahihinde birinci hadis olarak getirdiği ve hepinizin de bildiği ameller, niyetlere göredir hadisi. An Umar'a radiyallahu anhu kal, semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yaqul, innemel amalu bin niyat ve innemelikullim rimmaneva femen kanet hicraturu ila Allahi ve Resulih fehicraturu ila Allahi ve Resulih ve men kanet hicraturu li dunya yusibha veya emraetun ila khattab radiyallahu rivayet ettiği hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor Ameller ancak niyetlere göredir ve her kim neyi niyet etmiş ise eline geçeceği de ancak odur. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti Allah'a ve Resulüne'dir. Kimin de hicreti bir dünya meta'ı menfaati elde etmek için veya bir kadını nikahlamak içinse onun da hicreti hicret etmiş olduğu şeyedir buyuruyor Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim hadisin şerhine geçmeden önce hadisle alakalı selef alimlerinin söylediği sözler var. Bunlardan birincisi bu dinin etrafında döndüğü hadislerden bir tanesi. Dinin etrafında döndüğü hadislerden bir tanesi. Ki İmam Şafi Ey Rahimullah diyor ki bu hadis İlmin üçte biridir. Ki bu diyor fıkıhta tam yetmiş tane baba bölüme girer diyor İmam Şafii Rahimullah. İmam Ahmet diyor ki yine bu hadisle alakalı imanın aslı üç tane hadistir diyor. Birincisi bu biraz önce zikrettiğimiz Ömer Radiyallahu Anh'unun ameller niyetlere göredir hadisi. İkincisi Ayşe radıyallahu anhadan Ayşe anamızdan gelen her kim bizim bu dinimizde onda olmayan bir şey söylerse, ihtas ederse fe raddun, muhakkak ki o reddolunmuştur. Kabul değildir hadisi. Üçüncüsü de Nu'man İbn-i Beşir radıyallahu anhunun rivayet ettiği el beyin vel haramü beyin. Helal de bellidir, haram da bellidir hadis. Demek ki İmam, İmam Ahmed bin Hanbel Rahimullah'a göre dinin üzerinde dönüp dolaştığı ne vardır? Üç tane hadis. Birincisi ameller niyetlere göredir. İkincisi Ayşe Hanım'ın rivayet ettiği her kim bizim bu, iş, bu işimizde bir şey ihtas ederse sonradan dine sokmaya çalışırsa bid'ati nedir? O muhakkak reddolunmuştur. Üçüncüsü de Nüman İbni Beşir radıyallahu anh'unun rivayet ettiği helal bellidir, haram da bellidir helal Allah ve Resul Azze ve Celle'nin Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın kitabında ve sünnesinde helal kıldığı, haram da Allah'ın kitabında Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetinde haram kıldığıdır. Her kim diyor ki Abdullah İbn Ahmed babasından zikretti ki diyor. Ameller niyetlere göredir hadisi ve birincisi ikincisi de biriniz diyor e yaratılışta Annenin kanında 40 gün diyor. Ne yapılır? Bekletilir diyor. Hadisi ki daha sonra ikinci ve üçüncü 40 gün yani 120 gün geçtiğinde kendisine bir melek gönderilir. Hadisi üçüncüsü de her kim bizim dinimizde bir iş iftars ederse bitat sokarsa muhakkak ki ne yapılmıştır, e, rıb de Hadisleri dinin etrafında döndüğü hadislerden hadisler arasındadır. Yine tabinden İshak bin Rahve diyor ki dört tane hadis vardır ki dinin aslıdır bunlar diyor. Birincisi Ömer hadisi. Ameller niyetlere göredir. İkincisi Numan bin Beşir radıyallahu anhu hadisidir. Helal de bellidir, haram da bellidir. Üçüncüsü bir sizden biri diyor annesinin kanında 40 gün kalır toplanır diyor. Hadis devam ediyor. Dördüncüsü de diyor, her kim bizim bu işimizde bir şey yaparsa, dinde olmayan bir şey getirirse, bu muhakkak reddolunmuştur. Hadislerini alimler zikretmiştir. Yine Ebu Davud e, rahimahullah diyor ki, Sünen sahibi, ben diyor, kendi telif etmiş olduğu Sünen'e Ebu Davud'a için diyor ki, ben ona baktım, orada diyor, 4000 tane hadis olduğunu gördüm diyor. Sonra bu 4000 tane hadisin 4 hadis etrafında dönüp durduğunu gördüm diyor. Bunlardan bir tanesi Nüman i̇bn Beşir'in helal bellidir, haramda bellidir hadisi. Ömer radıyallahu anh'udan gelen ameller ancak niyetlere göre bir hadisi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun rivayet ettiği Allah güzeldir. Ancak güzel olanı kabul eder. Hadisi ve dördüncüsü de Min husni, min husni İslam'in mar'i terkuhu ma ya'ni. Bir kimsenin diyor, aleykümselam aleykümselam. Kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi İslam'ının güzelliğindendir buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet, yine bu Davud diyor ki ben diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan tam 500 bin tane hadis yazdım diyor. Ve onların içerisinde de 4800 hadis topladım diyor. Kendi sünneninde. Sünneni Ebu Davud'dan. Ve daha sonra bu 4800 hadis içerisinde bir insanın diyor dini için 4 tane hadis onlara, onlara yeter diyor. Birincisi ameller, niyetlere göredir. İkincisi, bir kişinin diyor, kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi İslam'ın güzelliğindendir. Üçüncüsü, bir mümin diyor. Kardeşi için razı olduğu şeyi, kendisi için de razı olmadıkça mümin olamaz hadisi. Dördüncüsü de Mu'man İbni Beşir'in helal de bellidir, haram da bellidir. Hadisi ki, bir insanın diyor dininde bu dört tane hadis kendisine yeter diyor. Başka bir rivayette fıkıh diyor. Beş tane hadis etrafında döner. Birincisi helal de haram da bellidir. İkincisi ne zarar vermek vardır ne de zarara uğramak vardır. Üçüncüsü ameller niyetlere göredir. Dördüncüsü din nasihattır. Beşincisi size Neyi yasakladım ise ondan sakının. Neyi de emrettiysem ondan gücünüz yettiğini kadarıyla yerine getirin hadisi diyor. Yine başka bir revayette. Evet kardeşlerim. Demek ki şu içerisinde bulunduğumuz, açıklamasını yapmaya çalışacağımız hadis, hakikaten dinin en temel taşlarından bir tanesi. Ki eee bunun manasına baktığımız zaman, eğer bir amel işleyeceğimiz zaman, acaba o amel Allah katında salih bir amel mi? geçerli bir amel mi? Bozuk bir amel mi? Kabul mi edilecek? Yoksa red mi edilecek? Allah katında bunun sağlamasını ancak insan neye göre yapabilir? Ancak ve ancak niyetine göre yapabilir. Şimdi alimler niyet kelimesini açıklarken iki şekilde açıklamışlardır. Bir tanesi ibadetler arasında ayrım yapmak için. Yani ben şu anda öğlen namazını kılıyorum. İkindi namazını değil. Nedir? Bu niyettir Böyle yani Bu niyetle kılmış olduğunuz öğle namazı ne yapıyorsunuz? İkindi namazından ayırt ediyorsunuz. Veya yıkanırken işte bir e, gusül ederken normal bir temizlik mi veya diniklükten temizlenme için yakandınız mı? Ne yapıyorsunuz? Bunu birinden ayırt etmeye ne deniyor? Niyet deniyor. İkincisi de nedir? Amelde kastın nedir? Acaba o ameli Allah Hazretleri için mi yapıyorsun? Yoksa Allah'tan gayrısı için mi yapıyorsun? İşte asıl niyet nedir? Budur ki burada kastedilen de inşallah nedir? Budur. Yani yapılan amel Allah için mi? Allah rızası için mi? Yoksa Allah'tan başkası için mi? Bunu ayıran nedir? İşte insanın kalbindeki niyet nedir? Bunu ayıran en belirgin özelliktir. Evet. Şimdi Bununla alakalı kardeşlerim niyetle alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zikrettiği çok güzel ve meşhur hadisler var. Bunlardan bir tanesi Sahih-i Müslim'de geliyor. Umut Selama radıyallahu anhadan diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kıyamete yakın diyor. Bir kimse Kabe'ye sığınır diyor. Daha sonra oraya bir ordu gönderilir. O diyor bir Mekke'ye yakın bir çöldeyken yerin dibine batırılır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ben dedim ki ey Allah'ın Resulü nasıl olur da koskoca bir ordu yerin dibine batırılır? Ki bu ordu ne yapıyor? Kabe'ye giriyor. Kabe'yi yıkmaya Kabe'ye hücum ediyor. Ey Allah'ın Resulü o ordunun içerisinde belki de o orduya katılmak istemeyen veya zorla katılmış kimseler olabilir. Peki onların durumu ne olacak diye sorduğunda Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o kimseler de onlarla birlikte yerin dibine batırılır. Fakat diyor kıyamet günü onlar niyetleri neyse o üzere haşrolun, e, yaratılır, tekrar diriltilir buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine bu hadislerden bir tanesi de Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kimin gayesi, amacı, isteği dünya ise Allah diyor onun dünyalık bütün işlerini paramparça eder de onun diyor fakirliğini tam kaşının gözünün ortasında kılar diyor. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا illa ma كُتِبَ O diyor bütün bu çabalarına rağmen Allah Azze ve Celle de sadece ve sadece kendi yazdığı yani onun için yazdığından başka bir şey de başka bir şey gelmez diyor. E, biliyor musun? Tamam, tamam. Bekliyoruz. Tamam. Tamam, selam. Tamam, tamam. Her kimin diyor, amacı gayesi dünya olursa diyor. Sadece ve sadece dünya için yaşarsa Allah diyor onun dünyalık işini paramparça eder ve onun fakirliğini de kaşının ortasında verir ve ne kadar uğraşırsa uğraşsın, ne kadar çabalarsa çabalasın, ne kadar kendini yırtarsa yıtsın yine onun elde edeceği rızık olarak, mal olarak Allah'ın kendisi için yazdığından başka bir şey değildir diyor. Her kimin de niyeti ahiret olursa, ahireti isterse, Allah'ın ahiretini cennetine umarsa Allah diyor onun dünyalık işlerini bir araya getirir, toplar diyor. Ve ce'al ghinahu fi kalbihi onun zenginliğini de kalbinde kılar diyor. Ve dünya da diyor ona boyun eğerek gelir diyor. Allah Resulü <gülüyor> aleyhissalatu <gülüyor> Vesselam. Yani <gülüyor> her kimin niyeti dünya ise dünya malı ise ne kadar çabalarsa çabalasın, ne kadar kendini yırtarsa yırtsın eline geçecek olan sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'nin kendisi için takdir ettiğinden başka bir şey değildir. Ama eğer ahiret olursa, Allah'ın rızası olursa ona diyor bütün dünya malı rızkı boyun eğerek ona ne yapacaktır? Gelecektir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Sadi ibn Ebu Vaktaf radıyallahu anhudan sen diyor Allah'ın rızasını umarak verdiğin, yaptığın her bir nafakada her bir şeyde her bir harcamada muhakkak ki senin için ecir vardır sevap vardır diyor. Hatta diyor hanımının diyor ağzına verdiğin bir lokmadan dahi ne vardır? Senin için ecir vardır diyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Evet. Ebnu Vesıt radıyallahu anhu diyor ki: Bir sözdür, amel olmadan kendisine fayda vermez diyor. Söz ve amel de niyet olmadan bir fayda vermez diyor. Söz, amel ve niyet de fayda vermez ancak sünnete Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muafık uymadığı müddetçe o da ne yapmayacaktır? Kendisine asla ve asla fayda vermeyecektir. Sufyan-ı Sevri rahimahullah diyor ki ben diyor niyetimden daha şiddetli bir şeyi tedavi etmek için uğraşmadım diyor. Yani yegane şeyim niyetimi kontrol altına alabilmek de, diyor. Çünkü niyetler daima değişik durmaktadır diyor. Yani ne demek bu? İşin başında insan belki de Allah'ın hayrını isteyebiliyor. Allah'ın muradını isteyebiliyor. Adam daha önce yayanken gidiyor bir araba alıyor. Ben bunu Allah'ın hayrında kardeşlerimi ziyaret için kullanacağım diyor ama kullanmıyor maalesef. Evet. Diyor ki Muttarrif İbni Abdullah kalbin selahı doğruluğu ancak amelin doğruluğu iledir. Amelin doğruluğu da ancak ve ancak niyetin doğruluğuna bağlıdır diyor. Abdullah İbni Mübarek diyor ki bir amel diyor küçük olabilir ama <gülüyor> niyet diyor onu ne yapar büyütür, yüceltir diyor. Belki de diyor ne yapar? Allah Azze ve Celle ona büyük ecirler verir. Kimi de büyük amel vardır ki diyor niyet ne yapar? Onu küçültür, ufacık eder diyor. Yani bunun sağlamasını nasıl yaparsınız kardeşlerim? Sahabenin diyor verdiği ufacık bir, belki de yarım hurma sizin verdiğiniz Uhud kadar altından çok daha değerlidir diyor. Neden? Çünkü hakikaten onlar Allah Azze ve Celle'nin rızasını isteyerek ne yapıyorlar? infak edebiliyorlar. O zor durumda, o eşakkatli durumda. Fudayl İbn-i İyad diyor ki, Allah diyor senden niyetini ve iradeni istiyor diyor. Yani ne istiyorsun Allah'tan? Niyetin nedir? Kastın nedir? Ve yine Yusuf İbn-i Esbat diyor ki Allah Azze ve Celle'yi tercih etmek, Allah yolunda savaşmaktan çok daha hayırlıdır diyor Yusuf İbn-i Esbat Rahime Allah'tan. Ve Ömer radıyallahu anh'ı diyor ki amellerin en hayırlısı en üstünü Allah azze ve celle'nin farz kıldıklarını yerine getirmektir. Ve Allah'tan korkmak da onun haram kıldıklarından kaçınmaktır diyor. Ve güzel niyet de Allah azze ve celle'nin e, nedir? E, Allah katındakileri murat etmek de güzel niyetle ancak ve ancak yerine getirilir diyor Ömer radıyallahu anhu işte bu şekilde İmam Ahmet Hanbel, Ahmet İbn Hanbel rahimahullahın sohbetimizin başında zikrettiği din diyor üç şey üzerinde dönüp durur diyor aslı üç hadistir ki ameller niyetlere göredir kim bizim işimizde onda olmayan bir şeyi uydurursa bilat çıkarırsa o redd ve Naman İbni Beşir hadisi Helal de bellidir, haram da bellidir. Çünkü dine baktığınız zaman ya emrolunan şeyler vardır ya da terk edilmesi gereken mahzurlu veya haram olan şeyler vardır. Ya da insanın ne yapması şüpheli şeylerde durması gerekir ki işte biraz önceki zikrettiğimiz hadislerde hepsini ne yapar içine almaktadır. Şimdi kardeşlerim peki. Niyet neyle gerçekleşir? Nasıl niyet etmemiz gerekir? Şimdi birincisi niyet dediğimiz zaman hemen insanın aklına ne yapıyor? Bir amel aklına geliyor. Bir iş yapılacak bir iş akla geliyor. O yüzden o yapılan işin zahirde, görünüşte, tatbikatta ne olması? Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sünnetine muafık mutabık olması gerekir. Yani bir fiil yapacaksan bir amel işleyeceksen Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam onu nasıl yapmışsa mecbursun ki ne? Onu sen de onun yaptığı gibi yapmak, onu yerine getirmek zorundasın. Ki bu da hangi hadisi işini alıyor? Hz. Ayşe radıyallahu anhanın rivayet ettiği. Her kim bizim bu dinde ondan olmayan bir şeyi ihtiyaç ederse muhakkak o nedir? Geçerli değildir merduttur, geçersizdir diyor Allah Resulü Selam. Bu da nedir? Zahirde, tatbikte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine muvaffak olmak zorunda. İkincisi de, batında yani içte, kastde ne olması? Allah'ın rızasının katledilmesi gerekir. Bu da nedir? Ameller, niyetlere göredir hadisinin içine girmektedir kardeşlerim. Şimdi, Fudayl İbni Eyad Rahimeullah diyor ki Allah azze ve celle'nin şu ayetini okuyor. diye "El-evkum eyyukum ahsenu Bizler diyor sizleri hanginizin daha güzel amel işleyeceğini olduğunuzu denemek için sizleri yarattık diyor Allah Subhanahu ve Teala. Yani hanginizin daha ihlaslı ve hanginizin sünnete daha mutabık olduğunu denemek için diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Evet. Şimdi kardeşlerim niyet dediğimiz zaman her zaman ne vardır? Yapacağınız amel eğer tayinliysa Niyetiniz hayırsa ameliniz de hayır getirir. Niyetiniz kötüyse ameliniz de kötüdür. Kötü getirir. Bununla alakalı Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın evet, numara, bir e, tört, hadisi var ki şey 13. Yani onu okumak istiyorum. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ki bu Hüsnü'l-Hatim'e dediğimiz insanların sonuyla alakalı sonuçla alakalı bir olay Allah Azze ve Celle hepimize ölüm anında şehadet getirmeyi nasip eylesin kardeşler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hayber Savaşı'nda Müslümanların safında müşriklerle savaşan bir adama baktı yani durumu hayal edin. Bir tarafta Müslümanların safı ve bir tarafta müşriklerin safı. Ki Hayber Savaşı'nda gerçekleşen bir olayda Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Müslümanların safında ve müşriklere karşı savaşan bir adama bakıyor. Ve o adam savaş anında Müslümanlar içerisinde en cesaretli ve düşmana karşı en atılgan biri. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki cehennem ehlinden bir adama bakmak isteyen bu adama baksın buyuruyor. Tamam. Müslümanların safında öyle bir cihad ediyor. Şu müşriklere karşı öyle bir savaşıyor, öyle bir kılıcı sallıyor ki Müslümanlar hayret ediyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki cehennem ehlinden Cehennem ehlinden bir adama bakmak isteyen buna baksın diyor. Sahabe şaşırıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu sözü üzerine birisi onu takip etmeye başlıyor. Ve adam önüne kim gelirse deviriyor. En sonunda o adam öyle bir yara alıyor ki, öyle yaralanıyor ki ve bu adam ölüme acele ediyor ve kılıcını alıyor. Sizi yerini iki göğsün arasına kalbin üstüne dayayarak ne yapıyor? Üstüne abanıyor ve kılıç iki küre arasında çıkarak orada adam can veriyor. Sonra onu tak takip eden sahabi geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a olayı haber veriyor. Ve buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam bir kimse diyor... İnsanlara görünen işlerde cennet ehlinin amelini işler. Ancak o cehennem ehlindendir. Yine bir kimse insanlara görünen işlerde cehennem ehlinin yapacağı kötü işler yapar. Halbuki o cennet ehlindendir. Ameller ancak ölüm sırasındaki sonlarına göre değerlendirilir buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ki Allah Azze ve Celle وَعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَق۪ينَ buyuruyor <gülüyor> Allah Azze ve Celle. Ölüm sana gelene kadar ne yap? Rabbine ibadet et diyor Allah Azze ve Celle Peygamber aleyhissalatu Vesselam. Çünkü insan ne zaman öleceğini ne yapamaz? Asla ve asla bilemez. O yüzden وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Sizler ancak ve ancak Müslümanlar can verin diyor Allah Azze ve Celle. Yani hayatınızı ne yapın? Dolu dolu yaşayın. Her an tövbekar olun ki ölümün ne zaman geleceği ne yapmaz bilinmez. O yüzden ibadetler, ameller sonuna göre yani ölüm sırasındaki sonlarına göre değerlendirir. Allah Azze ve Celle hepimize Hüsnü'l-Hatim'e güzel bir ölümle ölüm ölmeyi hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Evet. Allah Resulü aleyhissalatu ve hadisin devamında ki e, Fudayl İbni İyad'ın sözünde kalmıştık. Allah Azze ve Celle لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ amela. Sizin hanginizin daha güzel amel işleyeceğinizi öğren bilmek, sınamak için diyor Allah Azze ve Celle. Yani hanginizin daha ihlaslı olduğunu denemek için. Şimdi eğer amel ihlaslı ise yani ihlaslı bir şekilde Allah için yapılmış. Ama Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetine muvafık değilse o amel geçer, geçerli değildir. Eğer Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetine muvafık fakat ihlaslı bir şekilde yapılmamışsa gene o amel nedir? Geçerli değildir. İhlaslı bir şekilde olması ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere olması gerekir ki o amel Allah Azze ve Celle katında geçerli olsun. Ki buna delalet eden manada فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا yushrik bi بِعِبَادِ رَبِّهِ اِحَدَى Her kim diyor Allah'a yarın kıyamet günü güzel bir şekilde kavuşmak istiyorsa ne yapsın? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Güzel bir amel işlesin dünyadayken. Ve ne yapsın bununla birlikte? وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةَ رَبِّهِ اَحَدًا Rabbisine de Allah'a da hiçbir şey ortak koşmasın buyuruyor. Allah Azze ve Celle. Evet ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam e, hadisin devamında فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا يُس۪يبُهَ اَوْ مِرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى Her kimin diyor hicreti Allah'a ve Resulü neyse, onun hicreti nedir? Allah'a ve Resulü nedir? Her kimin de hicreti, dünya mesa'ı, dünya malı elde etmek için veya da bir kadını e, nikahlamak için, onunla evlenmek içinse onun hicreti de hangi şeye hicret etmişse onadır. Yani eline geçecek ancak ancak nedir? onadır. Hicretin aslı nedir kardeşlerim? Hicretin aslı şirk olan, içinde şirk olan bir beldeyi terk edip Darül dar İslam dediğimiz İslam'ın yaşandığı beldeye göç etmektir. Şirk beldesini terk edip İslam beldesine İslam diyarına ne yapmaktır? Hicret etmektir. Ki biliyorsunuz Müslümanlar, muhacirler Mekke'den Medine'ye ne yapmışlardı? Sırf İslamlarını daha iyi yaşayabilmek için, her türlü pislikten kurtulabilmek için ne yapmışlardı? Mekke'yi terk etmişlerdi. Ana vatanlarını terk etmişti ki bunların başında ne vardı? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam vardı. Ki bunları memleketlerini, bendelerini terk etmelerine teveb neydi? Allah'a varasını olan sevgilerinden başka bir şey değildi. Ve yine neydi? Dinleri olan İslam'ı öğrenmelerinden başka bir şey Değildi ki Mekke'de iken yaşamaktan veya ishar etmekten, göstermekten aciz oldukları İslam'ı başka bir belde olan yani Medine'ye giderek ne yapmaktı? Güzel bir şekilde yaşamaktan başka bir şey değildi. İşte bunlar Allah'a ve Resulüne hakiki olarak hicret eden kimselerden başkaları değildir. Ki bunların e, bir şeref olarak nedir? Bu Allah'a ve Resulüne hicretin niyetini yerine getirmeleri onlar için bir övünme, bir şeref olarak kendilerine yetmektedir. Evet kardeşlerim, her kim de şirk beldesinden İslam diyarına bir mal elde etmek için veya bir kadınla evlenmek için İslam diyarına göç ederse o da nedir? Hicret ettiği şeyden başkası eline geçmez. Birincisi nedir? Tacirdir, tüccardır. Mal için hicret etmiştir. İkincisi de nedir? Ee, evlenmek isteyen yani bir kadın için e, hicret edenden bir başkası değildir kardeşlerim. Şimdi bir e, bedevi kendi mahallesinde bir kadınla evlenmek ister. Bu kadına Ummu Kaysit denilir. Ve kadın onunla evlenmekten çekinir ta ki hicret etmesini ister. Ne zaman ki hicret ederse o zaman onunla evleneceğini söyler. Adam da onunla onun için tıpkı o kadınla Ummu Kaysit ile evlenmek için hicret eder ve buna da Muhaciru Ümmu Kays denilir. Yani Ümmu Kays'ın muhaciri denilir. Ee, ki İbn Mesud diyor ki men haceraye teghi şey fehuve leh. Her kim ne için hicret ediyorsa eline geçecek de ancak ve ancak nedir? Budur. Ki bu e, bu olayın yani Ümmu Kays olayının Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam zamanında olmadığı ve i̇bn Mesut Mes'ud zamanında radıyallahu anhu zamanında olduğu bilinmektedir. Ki sonradan ki gelen insanlar فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ ila دُنْيَا يُس۪يبُهَا اَوْ اِمْرَعَةٍ يَنْكِحُهَا Her kimin hicreti bir dünya içinse, dünyalık bir mal elde etmek için veya bir kadını e, nikahlamak içinse hadisinin bu umu kays olayına binaen söylendiğini söylemişlerdir ki getirmişlerdir ki bu da e, sahip bir isnatla gelmemiştir kardeşlerim. Yani bu olay birbirinden hadisin söylenişi ve umu kays olayının gerçekleşmesi birbiriyle bağlantısı olmayan iki olaydır. Bu da bilginize arz edilir. Şimdi niyet dediğimiz zaman Allah Resulü aleyhissalatu vesselama soruluyor. Diyorlar ki bir kimse vardır ki diyor, sırf şecaatinden dolayı, kahramanlığından dolayı cihad ediyor diyor. Peki hangisi Allah yolunda cihad eder? من li لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Her kim ki diyor, Allah'ın kelimesi, la ilahe illallah yüce olması için savaşıyorsa Allah yolunda, işte o Allah yolunda cihad eden kimsedir buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kabari ve isminde gelen rivayette bu Mus'a el-Eş'ari diyor ki: "En Arabiyyen ate'en Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ve Ya Rasulallah, er-racul yuqatilu lil-maghnam, ve er-racul yuqatilu liz-zikr, yuqatilu liyura fi -e Bir bedevi geliyor ve diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü, bir kimse var ki savaşa girip ganimet mallarını elde etmek için savaşıyor. Bir tanesi de hatırlanmak için savaşıyor. Bir kimse de ne güzel savaşıyor veya kendi kıymetinin, değerinin bilinmesi için savaşıyor. Peki hangisi Allah için savaşıyor diyor. Allah yolunda savaşan kim? Yine Allah Resulü Her kim diyor Allah Azze ve Celle'nin kelimesi olan La ilaha illallahı yücetmek için savaşıyorsa işte Allah yolundadır diyor. Allah Resulü aleyhissalatu ve selam. Nesai Ebu Umame hadisinden e, tahrik ettiğine göre diyor ki bir adam Allah Resulü Aleyhisselatu ve geldi. Ve dedi ki bir adam ki diyor Allah'ın rızasını, Allah'ın sevabını ve aynı zamanda hatırlamak için de diyor savaşıyor. Ve <gülüyor> bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam la şey Allahu diyor. Onun için hiçbir şey yoktur diyor. Yani hem Allah'ın nizahını gözeteceksin, bununla birlikte insanların da seni anmasını bekleyeceksin, seni zikretmesini bekleyeceksin. Onun hiçbir şey, onun için hiçbir hayır yoktur diyor. Onun için hiçbir sevap yoktur diyor Allah Rəsulü Ve diyor ki, inna Allaha la yakbalu min al-amli illa makanaharis. Allah diyoruz bir ameli yalnız ve yalnız halishane bir şekilde sırf kendi rızası için ve bihi veçhu onun rızası olmadan eğer yapılıyorsa o amel Allah Azze ve Celle katında geçerli değildir. Yani hem ben sevap kazanayım hem de beni insanlar zikretsin insanlar arasında bir mekanım olsun ne olmuyor Allah bunu kabul etmiyor. Bir ameli yapacak mısın ancak ve ancak onu Allah rızası için talisane, ihlaslı bir şekilde yapmadan ne yapmayacaktır? Allah bunu kabul etmeyecektir. Müslim'de gelen bir rivayet var kardeşlerim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'u rivayet ediyor. Allah Resulü buyurdu ki اِنَّ اَوَّلَا النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ diyor. Kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin huzurunda hesaba çekilecek İlk üç kişiyi anlatıyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Birincisi diyor, şehit olmuş bir kimsedir diyor. Bu getirilir diyor. Ve ona verdiği nimetler açıklanır diyor, anlatılır ve o da tanır bilir diyor. Sonra denilir ki, Sama'amil tesiha sen ne yaptın? Qa'ter tufi hatta ustishvettu. Ben diyor senin yolunda savaştım ya Rabbi. Hatta bu yolda şehit düştüm diyor. Allah der ki kezefti sen yalan söyledin. Fakat sen nedir? Ne kadar da kahraman, ne kadar da ceri, iyi koşan, iyi savaşan biri denilsin diye sen savaştın. Evet. Ki bu da sana dünyadayken denildi diyor Allah evet. Resulü Selam. Allah böyle emrediyor. Fakat değil, bu da sana denildi. Sen amacın neydi, niyetin neydi? Ya bu adam ne kadar da kahraman desinler diye savaştın. Bu da sana denildi diyor. Yani istediğin sana dünyadayken verildi diyor. Sonra Allah Azze ve Celle ona emreder de فَسُحِبَ عَلَى مُشْهِهِ حَتَّا اُلْقِيَ فِي Yüzüstü sürülür de diyor. Hatta cehenneme atılır diyor Allah Azze ve Celle. Evet. Sonra bir adam ki رَجُلُنْ ilme ve وَعَلَّمَهِ Bir adam ki ilim öğrenmiş ve ilim öğretmiştir diyor. وَقَرَا الْقُرْعَانِ Kur'an okumuştur diyor. Getirilir diyor Allah azze ve Celle'nin huzuruna ve Allah'ın azze ve Celle'nin o kimseye vermiş olduğu nimetler ona hatırlatılır. O da bilir diyor. Ve denilir ki sana amil tefiha. Sen bununla ne? Yaptın? Allah sana ilim verdi, Kur'an okumayı öğretti. Peki sen ne yaptın bununla? Der ki diyor teallam ilmi wa allam Ben ilmi öğrendim ve öğrettim. Wa kal Senin için Kur'an okudum diyor. Allah der ki Sen yalan söyledin. Fakat nedir? <gülüyor> Teellemtel ilme liyukal alim. Sen ilmi sırf sana alim denilsin için öğrendin diyor. Başka bir kastın yoktu diyor. <gülüyor> ve kara'tel Kur'an liyukalahu ve Kur'an okudun sana aa ne güzel de Kur'an okuyormuş. Okuyucu ne güzel de Kur'an okuyor desinler diye bunu yaptın diyor. Fakat bu da sana denildi diyor. Sen bunu istediğin niyetin buydu. Allah da sana sana dünyadayken onu sana dedirdi, ona sana dedepti diyor, verdi onu sana diyor. Sunna umira bihi fe sahiba ala wajhi hatta al Sonra emretti de Allah o yüz üstü diyor sürüklenerek ne yaptı? Cehenneme atıldı. Sonra bir adam diyor, getirilir. Dünyadayken Allah azze ve celle ona birçok mal vermiştir. Onu zengin etmiştir diyor. Getirilir diyor. Ona verilen nimetler söylenir. O da kabul eder diyor. Sana amil fiha. Peki bu verdiğin malla, mülkle ne? ne yaptın diye sorar Allah azze ve celle. O da der ki: "Ma taraktu min sabilin tuhubbu en münfiqa fiha illa anfaqtu fiha lek." senin diyor infak edilmesini emret sevdiğin ne kadar yol varsa ne kadar yer varsa hepsine infakta bulundum diyor bu zengin. Allah der ki Kedef sen yalan söyledin diyor. وَلَا كِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٍ Sen bunu yapmanın tek sebebi ne kadar da cömert desinler diye bunu yaptın diyor. فَقَسْقِيل <gülüyor> ve bu da sana denildi diyor Allah'u Sebe <gülüyor> <gülüyor> Ve o da emredilir ve Yüzüstü sürünerek ne yapılır? Cehenneme atılır buyuruyor Allah Resulü aleyhisselatu vesselam. Evet kardeşlerim aslında dersimizin en hülasa anlatan şeylerden bir tanesi budur kardeşlerim. Yani dünyadayken niyetin yapılan amellerde ameller her ne kadar Allah için zahiren gözükse de İnsanın niyeti neyse, o ameli yapmadaki kastı neyse, yarın kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin katında bulacağımız ancak nedir? O içinde yapmış olduğumuz niyetten başka bir şey değildir. Allah Resulü ne diyor? Yarım hurmayla da olsa ne yapın? Kendinizi cehennem ateşinden kurtarın. Belki de bir insanın halisane bir şekilde yarım hurmayı, bir riyali, bir dirhemi, bir lirayı bir fakire, bir karaya bir misine vermesi halisane bir niyetle nedir? Belki de yarın kıyamet günü onun için ateşten ne yapacak? Koruyacak bir kalkan olacak. Niye küçük amel vardır ki nedir? Niyet onu ne yapar? Kocaman kılar da onu ateşten korur. Ama bir adam vardır. Belki de biraz önceki hadiste geçtiği gibi bütün varını malını Allah yolunda harcar da Allah korusun yarın kıyamet günü yüzüstü cehenneme atılanlardan olur. Niye? Çünkü niyet yok. Ne kadar da cömertmiş desinler diye. Her Ne kadar ameli zahiren, halisane de olsa, Allah içinde olsa ama niyet başka olunca eline geçecek olan da niyetinden başka bir şey değil. Allah Azze ve Celle bizleri salih niyetli kullarından eylesin. İnsan ilim öğrenmeli. Ama ilmi ne yapmamalı Allah rızası için öğrenmeli. Allah diyor, Allah Rasulu diyor ki Aleyhisselam men taalleme ilmen Her kim bir ilim öğrenir. Bimma yuftaga bihi vechullah Allah'ın veci istenerek, rızası istenerek. La yetallemuh illa li yusad liysib bihi aradan mined dünya. Ve bu öğrenmek istediği ilmi de sadece ve sadece dünyalık bir mal elde etmek için öğreniyorsa Lem يَجِدْ عَرْفَ cenneti يَوْمَ الْقِيَامَةِ O diyor kıyamet günü cennetin kokusunu alamaz diyor. Yani ilim, insan şer'i ilim öğreniyor, dili ilimler elde ediyor ama nedir? Sırf dünya meta'ı, dünya malı elde etmek için. O kimse diyor asla ve asla kıyamet günü cennetin kokusunu dahi ne yapamayacaktır? Alamayacaktır buyuruyor Allah Resulü Selam. Tirmizi'de Ka'b bin Malik radıyallahu anhun rivayet ettiği Hadiste diyor ki: Allah Resulü aleyhissalatu vesselam evet. "Men ta'alleme'l-ilme liymari bihi's-sufahaa." Her kim diyor ilmi aptallarla, akılsızlarla münakaşa etmek için veya da "yucari bihil ulama" alimlerle yarışmak için öğrenirse veya da "aw yasrit bihi wujuhan-nasi ileyhi" insanların nazralarını, naz e, bakışlarını, dikkatlerini kendine çekmek için öğrenirse اَدْخَلَهُ <gülüyor> اللّٰهُ Allah onu cehennemine girdirir diyor. Demek ki ilim öğrenen bir kimse nedir? Allah rızası için öğrenecek. i̇bn Mesud radıyallahu anhu diyor ki la تَعَلَّمُ الْعِلْمَ لِفَلَاسِينَ Sakın ola ki üç şey için ilmi öğrenmeyin diyor. Birincisi nedir? Aptal kişilerle Akılsız kişilerle münakaşa etmek için. ikincisi fakihlerle, alimlerle yarışmak için. Yarış yapmak için. Ya da diyor insanların bakışını, iltifatını kendinize çekmek için diyor. Siz diyor sözünüzle ve amelinizle Allah katında olanı Allah katında olanı isteyin ki diyor. Ancak ve ancak Allah için istenilen kalır da başkası gider diyor. Yani kalıcı olan Allah'ın katında istenenden başka bir şey değildir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ki Allah için, Allah'tan gayrisi için yapılan her şey nedir? Boştur, geçersizdir kardeşlerim. Ki bir hadiste e, Ubey bin i Kâb radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Beşir <gülüyor> Bu ümmeti diyor yükselme ile, yücelme ile, din ile, güçlü olma ile, yeryüzünde güçlü olma ile müjdele diyor. Tamam amile minhum amelen ahireti lüb-dünya. Her kim diyor? Ahiret amelini. Allah için yapılması gereken bir ameli Dünya için yaparsa lem yekunda hu fil ahireti nasibu. Onun diyor, ahiretten yana hiçbir nasibi yoktur diyor. Evet, bu ümmet yükselecektir, güçlenecektir, din güçlenecektir. Girmediği hiçbir ev, hiçbir çadır kalmayacaktır. Buna rağmen her kim ahiret için yapılması, Allah için yapılması gereken bir ameli dünya için yapıyorsa. Onun diyor ahiretten yana hiçbir nasibi yoktur diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. O yüzden kardeşlerim Allah için yapılmayan her şey, her amel geçersizdir. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o münafıkların hallerinden bahsederken der ki وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّدَةِ قَامُوا كُسَالَا onlar diyor namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar diyor. Yura'unun naz ve la illa Ve onlar diyor insanlara gösteriş yaparlar. Ve onlar Allah'a da çok az zikrederler diyor. Ve yine diyor ki fevayi lullin musallin vay o namaz kılanların haline ki am amsalatim sahun Onlar kıldıkları namazdan habersizdirler. ellezinehum <gülüyor> yura'un de onlar gösteriş yapmaktan başka bir şey yapmamaktadır diyor. Allah azze ve zillah. Evet kardeşlerim, okuduğumuz hadislerden, ayetlerden ve selefin sözlerinden de anlaşıldığı gibi, hakikaten niyet çok önemli kardeşlerim. Amel ne olursa olsun namaz, zekattır, oruçtur, sadakadır. Eğer Allah için yapınmıyorsa nedir? Kesinlikle <gülüyor> Kıyamet günü geçersizdir. Ve yarın elde edeceği ancak ve ancak niyet ettiğinde başka bir şey değildir. Allah Azze ve Celle bizi niyetlerinde salih olan kullarından eylesin kardeşlerim. Hakikaten niyet çok önemli. Eğer amel küçük de olsa, eğer niyet salihse, Allah Azze ve Celle onu kat kat büyütecek ve yarın inşallah kıyamet günü bizim karşımıza cehennemden bir korunma vesilesi kılacaktır. Ve amel ne kadar büyük olursa olsun eğer niyetimiz salih değilse yarın da Allah korusun. O ilk hesaba çekilen üç kimse olduğu gibi Allah'ın yüzüstü cehenneme atıldığı kimselerden olunur ki Allah Azze ve Celle bizi böyle bir şeyden korusun kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip, hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan sakınan kullarından eylesin. Allah'ın seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, seni sevdiren, senin sevgine yaklaştıran her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Aralarında çok merhametli, düşmanlarına karşı çok şedid olan, Kuvvetli olan kullarından eylesin bizleri. Merhametiyle cennetine girdirdi kullarından eylesin. Allahümme amin. Subhaneke Allahümme hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estagfirukka ve atubu ileyk ve ahiru da'vana enilhamdurillahi rabbil alemin.